Şimdi TOKİ ile yapılan alışverişlerde, yani ev için yapılan sözleşmelerde, orada bütün maddeler yer alıyor. Yani yıllık ne kadar artacağına dair bilgiler. Efendim o artışta işte ödenmediği takdirde, belli zamanlarda TOKİ'nin ne yapacağına dair. Yani burada hiçbir belirsizlik yok. Bunlar dolayısıyla faiz değil. Yani faizli işlem değil. Devlet sana e, vadeli bir şekilde ev satıyor. Yıllık artırım ne kadar olacağı Onu daha önceden tespit ediyor. Yani buna yüzde bilmem şu o miktar faizli bir işlem değil. E, daha önceden devletle yani bir şey ile, olduğu için. Tabi. Tokiyle vatandaşın karşılıklı anlaşması ona imza attı kardeşimiz. Belki orada sevben görememiştir, belki dikkat etmemiştir ama ne kadar artacağına dair e, herkes e, yıllık olarak ne kadar artacağına dair oraya imza atıyor. O Orada bir belirsizlik yok yani. Yani faizli işlemde şu kadar faiz alınacak diye bir e, şey yok orada. Tam tersine yıllık devletin mesela diyelim ki enflasyon oranı ne kadardır? Diyelim ki 3-5 neyse 10. Hı hı. Ona göre e, de kendisini yapılandırıyor ve bunun karşılığında ben de şu kadar e, senden alacağım diye bir belirsizlik yok. O şekildeki alışveriş yani Toki'den yapılacak alışveriş, ev alışı e, caizdir diyoruz. burada e, faizli işlem yoktur. Gönül e, rahatlığıyla alabilir inşallah e, güle güle otursun. Bu gecikme kardeş. zamları da herhalde ben öyle biliyorum ama hocam yanlışım Orada varsa da. düzeltin. Bu, mesela hangi kurum olursa olsun bir faturanın gecikmesi sonucu eklenen şey e, faiz mi oluyor yoksa gecikme evet, bedeli ben, mi? Aynı şey bütün kurumlarda mevcut. Mesela mahkeme yoluyla e, alacaklı olan kişi... Ee, bir bakıyorsunuz mahkeme yıllarca uzuyor. 3-5 sene, 10 sene sürüyor. Şimdi siz hesap edin mesela. 10 sene önceki 1000 e, liranızla, 10 sene sonraki 1000 liranız arasında e, aynı para olabilir Tabii, mi? Çok farkı var. Mahkeme ne yapıyor? Devletin yıllık e, o şeyini, e, enflasyon oranını o 1000 liranın üzerine koyarak e, kişinin o değerini parası, veriyor yani. değerini veriyor. Yani orada ona her ne kadar belki de yazışmalarda faiz ismi yani bu bin liranın işte yıllık faizi şu kadardır şeklinde isim olsa bile yani neticede bunun bankacılık dilindeki adı yani faiz olarak koşuk şekilde kitap olarak böyledir yani ama mahkeme orada paranın değerini koruyacak bir işlem yapıyor. Kişi mağduriyet yaşamış, parasını alamamış, on sene sonra, beş sene sonra almış, efendim bin lirayı almayacak tabii ki. Böyle bir şey olursa o mahkemede adalet tecelli etmemiş olur. Ne yapması lazım? En azından enflasyon oranındaki bir kaybı mahkeme hesaplayıp alacaklıya vermesi lazım. Burada da e, TOKİ'deki ev almada da ödemiyor kişi mesela. Ne oldu? TOKİ'yi zarara uğrattı. TOKİ onun da sözleşmesini başta imza atarken söylüyor. Eğer geciktiğin zaman, ödemediğin zaman bir ayda şu kadar, iki ayda şu kadar paranın e, eflosyon değerindeki kaybını alıyor yani. Bu da faize girmez diyoruz.